Bir zamanlar içimizde sen vardın. Varlığın sayesinde her şey büyülü ve her şey çok güzeldi. Belki bazen bir kısım kopuklukların yaşandığı ve davranışların sevimsizleştiği, tavırların kabalaştığı, ses ve solukların hırıltıya dönüştüğü de olurdu. Ama hemen arkasından... Senin dünyadan gelen ışık ve esintilerle bütün bu olumsuzluklar silinir gider. Düşünce ve his ufkunda sadece sen ve senin o renk atmosferin türlenmeye başlardı. Ufukların kararması, ruhları hafakanların sarması, senin bütün gönüllerde doğu vermene bir çağrı gibiydi. Ne zaman bunalıma düşsek, Gölgen tıpkı bir dolunay gibi, Gönlümüzün tepelerinde beliri verir, Ve bütün kasvetleri siler, süpürür, götürürdü, Ne vakit biraz sıkışsak, Veya kendimize takılsak, içinde bulunduğumuz o muzlim hal, ışığına bir çağrıymış gibi, bire dört bir yanda senin o hususi dünyanın sıcaklığı, yatıştırıcılığı duyulmaya başlar ve sonsuzdan gelen nurlar sarardı her yanımızı. Esen rüzgarlar senin kokunu sürünür gezer. İkliminin varidatı şelaleler gibi başımızdan aşağı boşalır ve biz, Ötelerden gelen nurlarla banyo yapmışçasına serinlerdik. Sen bizim için hem geçmiş, hem gelecek, hem de haldin. Zaman üstü ve büyüleyen öyle bir duruşun vardı ki, Nurunla her vakit içimizde gibiydin. Kendi ışık çağında durur, Günümüzü kucaklar, ileriye işaretlerde bulunur ve bütün zamanlara kendini dinletirdin. Sinelerimiz otağındı. Gönüllerimizde yaşar, bizi kendin gibi yaşatır. Annelerimizin kucaklarından daha sıcak o mübarek atmosferinde bizlere yumuşak yumuşak ninniler söylüyormuşçasına, kafa kanlarımızı dağıtır ve rahatlatırdın hepimizi. Çok defa manevi huzurunun cazibesine kendimizi salar ve ışığınla taçlandırdığın çağlarda dolaşır, bir zamanlar milletçe ortaya koymuş olduğumuz tarihi güzellikleri temaşa eder, yitirdiğimiz ya da terk ettiğimiz değerleri yeniden bulmuş gibi olur, Çocuklar gibi sevinir Derken Senden fışkırıp gelen O nazlı ve hülyalı günler Hafızalarımızda bir kez daha çiçekler gibi açar Açar ve milletçe nur çağının memelerinden Süt emiyor gibi olurduk Olurduk da O küflenmiş Kirlenmiş dünyalarımız Yeniden pırıl pırıl bir hal alır Kırılmış, yırtılmış, şirazeden çıkmış hülyalarımızın parçaları bir araya gelir ve seninle nuranileşen zamanlar yaşadığımız günlerin, saatlerin, dakikaların içine akar ve bize gerçek hayatın rengini, desenini, şivesini fısıldardı.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 Yusuf'a iştiya karzusu besleyenler vardı. Uzaktan Yusuf'u görünce ellerindeki bıçakları dudaklarına ve parmaklarına çaldılar. Ayşe Validemiz bu hususu destanlaştırırken şöyle der: "Falewsami <gülüyor> oofi Mısra ausa fakhdi, lama bezelu fi saum Yusufa min nakti." لَوَاحِزَّ لَيْخَ لَوْرَئَيْنَ جَب۪ينَ لَاَثَرْنَا fi الْقَتْعِ الْقُلُوبَ هَلَا alaydi. Eğer Mısır'da Yusuf Aleyhisselam'a pâb içmek için altınları, incileri, zebercetleri, yakutları pazarlık için ortaya dökenler benim, benim Efendimiz'in Dirakşan çehresini görselerdi Hz. Muhammed Mustafa'yı görselerdi Yusuf Aleyhisselam için döktükler, o paraları dökmez, pazar yerini değiştirir, Mısır'ı bırakır, Mekke'ye, Medine'ye gelirlerdi, diyor. Le vâhî zaleyhâ lev O zaleyhâ'nın arkadaşları da benim efendimin an anlını görselerdi, hançerleri ellerine, dudaklarına değil kalplerine saplarlardı. <Gülüyor> bolca cemruh şad olsun ne güzel diyorsun Zenani Mısri ben gamayi cilve Yusuf zurui bi khodi az dast khish bi buridend muqarrar'askı dili para para mi kerdend eğer cemali i tunur dedi demi dili para para mi kerdend Eger cemali tu nur didemi dident hançerleri sinelerine saplayıp paramparça edeceklerdi, dillerini paramparça edeceklerdi. onun nübüvveti sübut bulursa, haber verdiği her şeyin doğruluğuna haliyle inanmış oluruz. Kalbimizde o, Allah'a iman gibi rüsuh bulur, yerleşirse, inşallah-u Teala, izaya gelme imkanını elde etmiş oluruz. Tekrar edeceğim bir hususu, muhakkak ki Allah'a iman, bir insan için saadetin kaynağıdır. Ama Beşer Allah'a imanın yanında Resulullah'a inanmadığı müddetçe sergerdan ve başıboş dolaşmaya, dolanmaya mahkumdur. Başıboş dolaşmadan kurtulmayı düşünüyorsa Beşer, La ilahe illallah dedikten sonra bütün ruhu canıyla, hissiyatıyla Muhammedur Resulullah da demelidir. Cenab-ı Hak çok unutulduğu ve terk edildiği bir zamanda yaşayan bizlere Muhammedun Resulullah demeyi müyesser kılsın. Yine hicranla seni andı gönül, Tende canın Ruhu revanım cana, Andıkça hasretlere yandı gönül, Ne olur kıl artık vuslata şayan, Seven ve ağlayan bir biçareyim, Kararsız, Derbeder ve avareyim, Yıkılıp dökülmüş bir viraneyim, Hali hazinim, tam mevsime hazam. Güller gülse de, ağlıyor hep bülbül, Bir dert küpü adeta şimdi gönül, Bilmem mümkün mü bu hale tahammül, Ruhumda ahüzar, dilimde figan. Yanıp kebap oldum, ümidim yıkma. İtabet ama ayare bırakma. Vefasız bir kulum, cürmüme bakma. Tavsife ne gerek, her şeyim ayağım. Bilirsin gayrı imdad edecek yok, Gönlümü dertten azat edecek yok, Kıtmiri başka abad edecek yok, Hatırım virane, gözlerim girya, Gel vur mızrabını da kalbimi söylet, Vur ruhuma namelerini dinle, bu gönlüme geleceğini vaad et. et. ki kalmadı dizimde de.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 ve bu muhteşem kul. O ne talihlilik ki biz o kula ümmet olmuşuz. O ne talihlilik ki çok ehli keşfin müşahedesiyim. Rüya'ya itimat eden çokların müşahadesiyle kendisi adına yapılan bu türlü toplantıların hemen hepsinde hazır bulunuyor. Eğer benim mevcudiyetim eğer benim mevcudiyetim o kademi rasih ve kademi sık sahibim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 Bir edip nesirle bir gün onlar için şöyle diyecekti: Lakin ben evdin Allahı ala iktafi him, vama da o kabul antuk bile dünya aleyhim. Allah'ın yücedinin omuzlarında kurdular, dünya kendilerine gülmeden de çekip gittiler. Çilesini çektiler, ızdırabıyla iki büklüm oldular, şakaklarında sancı zong zong zongladı.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 Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, nur efşan cemaatını aydınlık ordusu topluluğunu mabedin bağrında yetiştirdi. Dimağlar alabildiğine aydın, ruhlar alabildiğine aydındı. Kalp ve kafa izdivaç etmişti. Mabed Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam için toplumun her kesimine açılmış bir mektep mahiyetinde işliyordu.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 ve etrafı da bir hale teşekkül etmişti. Nabinin beyanı içinde değildir. Hale çıkmış cami içre kürsiyi vaza, gûruhi encm-i nur ayetinin tefsir eder mektab. Allah'ın kainatın sinesine serpdiği nur ayetini Allah'la aydınlanan kainatın çehresini Allah'ın serptiği nur ayetini etrafındaki haleye şerh ve izah ediyordu. Ve bu hale genişliyordu.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 İlahi nefhanla ruhmal verirsen çayen de eski zirvelere erilsin. başlamış göklerde bunu beklerken Ey müstes kitap ey ezeli nur ey iklimiz ya etrafı huzur son demde bir kere daha ne olur deliver ışık karanlığı bu halde. Bahar olmasa da sonbahar olsun cihanlar avazınla dolsun Yeniden namın her yanda büyüsün Şu fani ömürlerimiz biterken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 Kardeşinin cenazesinin yanından geçerken dikkatler o cenazelerin üzerine çevrilmesine rağmen o mafuyla bir resulullah diyordu. Bırakın anneyi babayı. Resulullah'a ne oldu onu bana söyleyin. Kur'anı gördüm, Kur'anı duydum, Kur'an'a gönlümü verdim ve kurtuldum diyen insanların sayısı pek çoktur. Binlerceyi yüz binlerceyi aşmıştır alih bu cemaat buraya benim takdirinden aciz olduğum çok yüksek bir mefkure, çok yüksek bir düşüncenin sevkiyle gelmiştir. Burada aradığını bulamamış olabilir. Önemli değil, innemele amalu bin niyat ameller niyetlere göredir. Zannediyorum her bir arkadaşımız buradan çıkarken Efendimiz'e olan hahişinin mükafatını, Allah'la olan irtibatının mükafatını, Kur'an'a karşı olan saygısının mükafatını dağarcığına koyup öyle çıkmış olacaktır. Kimse boş çıktığına, boş çıktığı zehabına kapılmasın. Ben bu kadar hahişkar bir cemaat içine girerken inanın utandım biraz. Ama cürmümü söylemedim. Söyleyip de sizi kaçırmada fayda mülazi etmedim. Siz bir hain şisar ettiniz. Kendi kendime şöyle dedim. Biliyorum ki bunlar beni Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısının sadık bir köpeği sayarak onun için yapıyorlar bunu. Ben bu mevzuda o sadakati gerektiği gibi isar edemedim. Hayatım boyunca isar edemedim. Ama bir şeyim var daim onu söyledim. Dedim ki ya Resulallah.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 Veralardan akıp gelen ışıkları, dünya ukba arasındaki münasebetleri, insanların emellerini, isteklerini, ihtiyaçlarını ve bütün bu hususlardaki beklentilere vaat edilen ebediyetleri söyleyen, mesajların gelip kulaklarımıza çarparken seni aramızda hissediyor, beynimizin duyma merkezlerinde sesini duyar gibi oluyor. Basiretlerimizle o ışıktan hayatının nurani karelerini temaşa ediyor ve bütün bir varlığı kendine has muhtevasıyla sende görüp sende okuyorduk. Senin terbiyen, senin üslubun ve senin sisteminle yetişmiş olan nesiller Yıllar ve yıllar boyu senden duydukları, senden dinledikleri, senden aldıkları o mesajların en renkli, en cazip, en derin ve en çarpıcılarıyla hep raşelerle ürperip heyecandan heyecana girdi. Senin de alakaları ölçüsünde imanları izan ufkuna erişti, muhabbetleri çağlayanlara dönüştü ve en engin bir aşk ve şevk tufanıyla gidip ta ruhanilere ulaştılar. Asırlar ve asırlar boyu ardarda gelen nesillerin seni bu ölçüde duyup sevmeleri, varlığını ve varlığının gayesi sayılan mesajını bu çerçevede hissetmeleri için kim bilir ne kadar çehitler ne kadar gayretler sarf edilmişti. Ne beyin fırtınaları yaşanmış ve ne zahmetlere katlanılmıştı. Mevsimi gelince de bunlar semere vermişti. Ve artık her işte, her gönülde sen vardın. Ve seninle geçen her dakika, her saniye adeta bir eşref saattir. Sürekli başımızdan aşağıya dökülen ışıkların ruhlarımıza akıyor ve benliğimize neler ve neler duyuruyordu. Sen arkandakilere mutluluklar vaat ediyor. Onların ebedi saadet isteklerini cevaplıyordun. Onlar da daha aydınlık günlerin ileride olduğu, olacağı mülahızasıyla her an daha da şahlanıyor ve senin arkanda bulunma sevinciyle adeta yeni bir asr-ı saadet yaşıyorlardı. İnsanlığın iftihar tablosunun doğumu, topyekün insanlığın da yeniden doğumu sayılır. Onun dünyayı şereflendireceği güne kadar akın karadan, gecenin gündüzden, gülün de dikenden farkı yoktu. Dünya adeta umumi bir matemhane, varlıkta tıpkı bir kaostu. Onun eşyanın yüzüne çaldığı nur sayesinde zulmet ziyadan ayrıldı. Geceler gündüze kalb oldu. Kainat kelime kelime cümle cümle fasıl fasıl okunur bir kitap haline geldi. Her şey adeta yeniden dirildi ve gerçek değerini buldu. Evet onun yeryüzünü şereflendirmesi kainat çapında bir vaka, ve yer-gök adına en büyük bir hadise olduğu gibi, aynı zamanda insanlığın da yeniden dirilişi sayılır. O, elindeki cihanları aydınlatan nur-efşan mesajıyla, dünyayı yeniden göklere göre tanzim edeceği, varlığın perde arkası hakikatlerine tercüman olacağı, eşya ve hadiselere yeni tefsir ve yeni yorumlar getireceği güne kadar, Varlık bütünüyle manasız, ruhsuz, birbirinden kopuk ve birbirine yabancı gibiydi. Cansızlar adeta abesler resmi geçidinde birer figür. Canlılar natürel seleksiyonun dişleri arasında ve her gün başka bir ölüm anında. Bu kara yalnızlıkta insanlarsa her an, Başka bir ayrılıkla inleyen birer yetim, birer mazlum, birer mağdur vaziyetindeydi. Onun neşrettiği nur sayesinde, birdenbire karanlıkların büyüsü bozuldu. Şeytanlar bozguna uğradı ve dalaletler gidip gayayı boyladı. Eşyanın mahiyeti değişti. Tahripler tamire dönüştü. İnkrazlar da onarım hazırlığı şekline girdi. Dünya üzerindeki konup göçmeler, Gelip gitmeler, Birer resmi geçit haline aldı. Doğumlar birer toydüğün, Ölümler de birer şebi arus oldu. O bu uzun ve sırlı yolculukta, Bulunduğumuz sahil itibariyle, Bizim için bir kaptan ve rehnuma, Varacağımız alem itibariyle de bir mihmandar ve şefaatçi ise, bizim de ona karşı bir kısım sorumluluklarımız vardır. Ve bu mevzuda lakayt kalmamız da mümkün değildir. Ama ne gariptir ki, bizler asırlardan beri bu ışık insan ve onun nurlu mesajına karşı hep kayıt kalmışızdır. Lakayt kalmak bir yana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 her şey düşlerle başlar nesiller onu düşlemeye başladı artık rüyalarımıza girdi vaka pek çoğumuz itibarıyla diyeyim beni bağışlayın, onu rüyalarda görmek cahillerin tesellisi ona da muhtaçtık ya ona da susamıştık ya rüyalarımız bile ona yabancı olmuştu ...yatınca başka şey görüyorduk... ...kalkınca da başka şeyin hayalini yaşıyorduk... ...demek ki ilk defa... ...kadem bastı gönül tahtına... ...Allah Resulü ilk defa rüyalarımıza kadem bastı... ...ve biz de ona... ...hoş geldin ya Resulallah diyoruz... ...gönül tahtına hoş geldin Sultanım... gönül koyuyorum. Onun yerine bazılarını o tutmak istemeleri karşısında gönül koyuyorum. Kendimi de affedemiyorum. Yapılanları da mazur göremiyorum. Gönül koyuyorum. O yerine insan konacak bir insan değildir. Allah, mahlukat arasında, varlık arasında eğer eşi olmayan, menende olmayan, benzer olmayan birisi varsa, o olarak yarattı. Madem ki o, gönlümüze kadem bastı, işlerimizde bir duygu, bir düşünce, bir rüya, bir hülya olarak yeşermeye başladı. Gönül yamaçları maklubunu buldu demektir. Rüyalarımız aradığını buldu demektir. Ve o düşün, çok yakın bir gelecekte, rahmeti sonsuz tarafından gerçekleştirileceği ümidini besliyoruz. Ümidimiz, şahbal açsın, Ruhu Revani Muhammedi her yerde, sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün gönüller onu duysun, bütün gözler onun için yaşarsın, bütün nabızlar onun için açsın. ...bütün kalpler Muhammed diye açsın... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...çünkü varlık onunla başladı... Bismak diyor ki... ...sana muasır bir vücut... ...çağdaş bir vücut olamadığımdan dolayı... ...çok müteessirim... ...ah iman etmiş olsaydın... ...azin şeker şerbet yesin diyecektim sana... ...onu ben de ne kadar özledim... ...sana muasır bir vücut olmadığından dolayı... ...müteessir olduğumu kaç defa ifade ettim. Ya Muhammed, beşer tarihi senin gibisini bir kere görmüştür. Bir kere daha göremeyecektir. Kudret eli senin gibi bir varlığı bir kere daha yaratmadan uzak... ...yaratamaz demek değildir. Yaratmayacaktır. Yani sen bir kere yaratıldın, bir daha yaratılmazsın demektedir. Onun için huzur muhabbetinde kemal-i ihtiramla eğiliyorum... Eğil, yerlere kadar eğil, insanlığın karşısında eğildiği zatın karşısında, diyecektir. Schopenhauer diyecektir ki, üst üste problemlerin çözüm beklediği şu günlerde, en korkunç problemleri kahve içme rahatlığı içinde çözen Hz. Muhammed'e beşer ne kadar muhtaç. Karışın kubbelerine Adı nurla yazılan ismi semada Ahmet Yerde Muhammed olan Yedi katlı göklerde Hak cemalini bulan Evvel yolcusu ya Hazreti Muhammed Sağnak nur yağmurları inerken yedi kattan O gece sendin gelen Ezel kadar uzaktan Melekler her zerreye Hak'tan. O gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed Güneşler o gecenin nuruna secde derken Yıldızlar meşk içinde kainat mecde derken Gün hamdü senalar yüce Rabb'e giderken o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed o gece sendin gelen ya Hazreti Taşları putlar yere dönerken Cehalet bayrakları birer birer inerken Bin yıllık küfür ateşi ebediyen sönerken O gece sendin gelen ya hazreti Gece sağ gölü Mucizeyle kururken Kisra saraylarında Sütunlar savrulurken Arzdan arşa alemler Rahmetini bulurken O gece din gelen Ya Hazreti Muhammed Sen ki güzel huyların, ahlakın ailesi Sabır doruklarında, beşerin en yücesi. Senin cennet mekanın, fakirlerin hanesi. Gönüller hazinesi ya hazretim. Sana şahit sonsuzlar ezelden beri her an Sana şahit ayetler her zerre ve her mekan Senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can Sen her canda canansın ya hazreti Kaç gecesi bir bir Açılıyorken gökler Seni selamlıyorken Her katta peygamberler Öyle bir an geldi ki Durdu bütün melekler Hakka yalnız yürüdü ya Hazreti Muhammed Hakka yalnız yürüdün Ya Hazreti Muhammed Şer'i ümmetinden eylesin Sancağının altında ya Hazreti Muhammed Hak ile kul vuslatı o ilahi düğün. Kimseden kimseye fayda olmayan günde Hasatları hastartan o terazi önünde Noksanlarım bağışlat ya hazretim Selam gönderen ümmetinin cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed. Cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed. Cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed. Şeyh Galip, Yahya Kemal'in kendisini bir girdaba benzettiği, Şiirin kendisinde girdaplaştığı insan. Tasavvuf düşüncesinin kendisinde girdaplaştığı, derinleştiği insan. Onu da çent defa duymuşsunuzdur. Ama madem ona ait, yine de hoştur. Sultan-ı Rüsül, Şah-ı bir efendim. Biçarelere devleti sermezsin efendim. Divan ilahi de mes'l efendim. Menşurul amruk le müeyyessin efendim. Bu şu demekti. Menşurul amruk hakkında bir ferman çıktı. Ferman şu. Allah senin adına kasem ediyor. <gülüyor> le amruke "La amruke innhum lefi ya yamehun." Hazreti Lut'la alakalı. Ömrüne yemin ederim ki ya Muhammed, onlar şaşkınlıkları içindeydiler. Allah senin ömrüne, hayatına kasem ediyor menşurul amrukle müeyyes sen efendim sen ahmedi mahmudu muhammed sen efendim haktan bize Sultanımı abbas sen efendim İmam yoruldu kalbim durdu şeker ayağıma zincir vurdu tam gönlüme göre diyemiyorum ama diyeceğim hutben okunur minber iklimi bekada hükmün tutulur mahkemeyi ruzi cezada Gülbenki kudumun açılır arşı semada veya çekilir. Esma-i şerifin anılır arzu semada. Melekler ruhaniler seni arar dururlar. Sen Ahmed-i Mahmudu Muhammed'sin efendim. Haktan bize Sultanı müabbessin efendim. Allahım bizi bu Ahdü peyman içine, bu Ahdü peymana sadakat içinde yaşat, sadakat içinde öldür. Ve Diyarbakırlı koca şaire Leyla Gidip boynumda zincir ile ol revze-i paka Görenler beni hep divane sansın ya Resulallah Diyecek Bir gözde o edecektir Bir gamzede o çakacak Bir dehalet dileğinde de o bulunacaktır Ve gele gele Yunus'a gelecektir o büyük Anadolu insanı ama büyüklüğü Resulullah'ın gölgesi olmada o büyük Anadolu insanı Hak kainatı yarattığı Muhammed'in aşkına diyen Yunus Emre. Varlık Muhammed'in aşkına yaratılmış. Sonra onu, onun yollarını, yolların tozunu düşünür. Arayı arayı bulsam izini ben de öyle izinin tozuna sürsem yüzümü Hak nasip eylese görsem yüzünü Ya Muhammed canım arzular seni Yanmış tutuşmuş yerine oturtmaya çalıştıklar insana bak ki O kapının boynu tasmalı kölesi kulu Ve büyüklüğü derada Yunus'un Yunus onun dışında büyüklük isdat ederseniz koca adamı küçültmüş olursunuz arayı arayı bulsam izini izinin tozuna sürsem yüzümü hak nasip eylese görsem yüzünü hep öyle gittik hep öyle gittiler hep öyle gidilecek hep öyle gideceğiz ya Muhammed canım arzular seni bir mübarek sefer olsa da gitsem Kabe yollarında kumlara bassam Huv cemalin o güzel cemalin Düşte bir kere seyretsem Bir kere rüyama girsen Ya Muhammed Canım arzular seni Diyecektir Ve koca cami Koca cami İran'ın peygamber aşıkı Dev şairlerinden Ve büyük bir zatın yazdı, önemli bir esere serlevha ettiği sözler. Ya Resulallah, ki bağşet, şun seki kef, dâhili cennet şevem, der zümre-i tu. O revet der cennet, men der cehennem ke o seki kef, men seki ashâbi tu, der. Ya Resulallah nasıl olur? Ashab-ı Kehfin köpeği, Dâhil-i cennet şevem, o cennete girecektir. Der zümre-i tu, senin asabının içinde asabı kehf'in köpeği cennete girecektir. Oysa ki o, ashab-ı kehf'in kelbidir. Bana gelince ben senin asabının kelbiyim. O cennete girecek, ben cehenneme gireceksem bu nasıl olur, diyor. İşte koca cami. Ve işte Mevlana Benim efendim dedi Efendisinin yerine oturtmaya çalıştıkları Müsteşriklerin gayretiyle Hz. Muhammed'i unutma yolunda yerine oturtmak istedikleri koca Mevlana O da onun gölgeti olmakla büyük Men bende şüdem Bende şüdem bende şüdem Men bende ve hidmet etser üfkende şüdem her bendeki azad, şevet şad şevet men şad ezanem ki tura bende şüdem ben kul oldum, kul oldum diyor Hz. Muhammed'e kul oldum başımı onun izine koydum ona teslim oldum, muta oldum her köle hürriyete kavuşunca sevinir Köleler vardı, boynu tasmalı, ayağı prangalı. Hürriyete kavuşunca sevinirler, sevinir, memnun olurlar. Ben Hz. Muhammed'e kul olduğumdan dolayı seviniyorum. Mevlana ''Men bende-i Kur'anem'' ''Eger candarem'' ''Men hakki rehi Muhammed-i Muhtarem'' şeker şerbet yesin koca sultan'' Ümmeti kadar onu sevmiş, bir başka ümmet gösterilemez. Şu anda şu caminin içinde bile ben meseleyi çok rahatlıkla, binlerce ile söyleyebilirim. Ona cam lazım deyince verecek var mı? Zannediyorum vermeyecek bir tek insan çıkmayacaktır. Ümmeti onu çok sever. Seni çok severiz ya Resulallah. Ama öyle sevdir ki kararımız kalmasın yolunun delisi olalım seni seven her ruh uludur ya Resulallah gözü gönlü onun doludur ya Resulallah cemalin pertevinden zerre şevk alan billah kapının ayrılmaz kuludur ya resulallah Beklemez başka ittifak bezmine erenler Semtinde her göz buğuludur ya resulallah Her an uçuşup şem'ine pervane dönenler Ruhların onlar bir koludur ya resulallah Uçuşur ikliminde altın kanatlı kuşlar İklimin kuşların yoludur Ya Resulallah Huzurunda bel kırıp da Boyun büken başlar Bu ruhlar Sana kuruludur Ya Resulallah Seni görmek Müminlerin en Tatlı rüyası Gören gönüller Pür huzurdur Ya Resulallah Didarın bu garip kıtmeğirin tatlı hülyası, o hülya gönlümün nurudur ya Resulallah! Resul-i Ekrem'in en ağır şartlar altında, verdiği sözü yerine getirmesi, muahadeyi ifa etmesi katiyen gösteriyor ki o, Cenab-ı Hakk'ın mürakebesi altında, O'nun gösterdiği istikamette, lehinde ve aleyhinde cereyan eden bütün şartlara rağmen bir nizamı, bir düzenli bir sistemi yaşıyor. O, Allah'ın emirlerini yaşıyor. O'nun dışında hiçbir şeyi kale almıyor. İşte bu da at açık O'nun nübüvvetine delalet eder. Bu işi yaşayanların da O'nun peygamberliğini kabul etmelerine delalet eder. Müminler de verdikleri sözü, ahitleri yerine getirir, ifa ederlerse la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen Allah'ın mabut olduğunu, kanun ve nizam vazı bulunduğunu, düzenli sistemi onun getireceğini kabul etmiş oluyor. Resul-i Ekrem'in şeriatın bir naşiri ve tebliğcisi olduğunu, dellalı bulunduğunu, yeryüzünde Allah hesabına halife bulunduğunu kabul etmiş oluyor. İşte verdiği bu sözü yerine getirme, müminin resul ü Ekrem'e kurbiyetinin, sadakatının, müminliğinin ve müslimliğinin ifadesidir. Allah, o sadık, mastuk olan Peygamberin arkasında, izinde bizleri de sadık ve mastuk olarak haşr ve neşr eylesin. Sadık olalım, Mele-i Âlâ'nın sakinleri tasdik etsin, şahit olsun, Allah huzurunda öyle haşr ve neşr olalım. Bu hususta ailemizi koruma hususunda gösterdiğimiz hassasiyet kadar hassasiyet gösteriyorsak aman Resulullah'a bir şey dediler, aman avradıma bir şey dediler. İkisi en azından müsavi atbaçı gidiyorsa Resulullah'ın daireyi harimine girmeye namzet olmuşuz demektir. Anama laf attılar, Resulullah'a laf attılar. İki şey aynı derecede kalbinde makes buluyorsa, kalbim yıkılıyorsa, uykum kaçıyorsa Resulullah'ın daireyi harimine girmeye namzetim demektir. Bu sözlerimde burasını da ben kasemle anlatayım. Şu ana kadar tanıdığınız mücrim sıtkına da inandığınız kadar inanın. İşte öyle bir insan olarak kasemle anlatayım. Vallahi bu sözlerimde mübalağa yoktur. Billahi mübalağa yoktur. Tallahi Kur'an'a aykırılık yoktur. Varsa Allah beni bir daha bu kürsüye çıkarmasın. O zaman bize bir şey düşüyor. Canı gönülden bağlıyız dediğimiz Resulullah'a canı gönülden bağlı olmak. Her şeyimizi feda ederiz uğrunda dediğimiz Muhammedur Resulullah hakikatına daima feda olmak için amade bulunma. Küçük tezvirler, küçük tesviller, küçük baştan çıkarmalar, küçük idlaller karşısında inhiraf etmeme, yan çizmeme, safta, çizgide ve Resulullah'ın arkasında nefasın olursa olsun dimdik ve sadık olarak durma. Safiyane, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında sadık durmama. Resulullah'ın arkasında onu peygamber olarak bilişin şuuruna varmış olarak arkasında sadıkane durma. Ona ait her meseleyi kendimize ait, şahsımıza ait her meseleci bir rahatlıkla anlatabileceğimiz bir peygamberin arkasında sadıkane durma. O bizim tarlalarımızdan Bağlarımızdan, bahçelerimizden, evimizde kendimiz yetiştirdiğimiz, fido olarak baktığımız, üzerine ihtimamla eğildiğimiz evlatlarımızdan daha aziz, onlardan daha iyi biliyoruz. Onlardan daha iyi tanıyoruz Resulullahı sallallahu aleyhi ve sellem ve işte öylesine arkasında sadıkane durma. Meseleyi isterse, hayatı içtimaiyemiz ve onun nizamı açısından ele alın. İsterse şahsı hayatımızı kurtarma ve onun yüksek şefaatine mazhar olma durumuna kadar ona ihtiyacımız cihetinden el alın. İsterse onu tamamen Allah'ın isimlerinin cami bir makesi olması cihetinden alın. İsterse Allah'ın mümtaz halifesi olması cihetinden ele alın. Ve isterse derin bir tasavvufi sır olarak onun kainatta mashar olduğu ferdiyet cihetiyle onu ele alın. Ne cihetle ele alırsanız alın. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam size, sizin hayatınızda, nefsinizden, ailenizden, aile afradınızdan daha aziz, daha ileri olacaktır. Bu işin felsefesidir. Ve bu büyük hakikati Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sizden hiçbiriniz Allah'a iman etmiş olamazsınız. Beni nefsinden, ailesinden ve bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe sözüyle ifade etmektedir. Siz onu her şeyden artık sevmedikçe, tutmadıkça, aziz tutmadıkça, o namusi ekbere karşı hassas olmadıkça, avradınız kadar hassas olmadıkça, şu tabirinden beni mazur görün, ona iman etmiş olamayacaksınız. Gönlüm halimi sormaz mısın? Dil ucuyla olsun melalimi sormaz mısın? Bilmem ki yoksa dost vefasından şüphem mi var? Lütfedip bir kere hayalimi sormaz mısın? Dostlara ülfet yağıldı, bizlere iltifat yok mu? Kebap oldu sinemahıma itimat yok mu? Yüzüm izinde seni beklediğim günden beri yoksa bende senin sevgine istidan yok mu?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 O yeryüzüne ayak basmadan önce aya başlarımızın tacı Her tarafta ziya zulmet iç içe Çirkin güzel yan yana Gül dikene takılı Şeker kamışta saklı Arz semaya inat kap karanlık Sema ürperten korkunç bir boşluk Metafizik fiziğin dar mülahazalarına bağlı Mana maddenin arkasında renksiz ve silik. Ruh içi boş kuru bir unvan, gönülde cesedin gölgesindeydi. Onun basiretlerimize çaldığı ziya ile bütün eski dünya ve eski düşünceler birbiri yıkıldı. Zulmetler ışık karşısında bozgunlar yaşamaya başladı. Ve bir kere daha zimam,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 rezalet, heva ve heves pazarlarının en mergub metaıdır. Alınlarında isyan damgası, ruhlarında hezeyan bütün insanlık asıl hedeflerine ters hayat sergüzeşleriyle her görüldükleri yerde sinelere ürperti salıyor. Hemen herkes bu vahşet haneyi belada birbirini endişeyle süzüyor.